Hayvanlar da Hayvanlardaki zahir olan aşk ve muhabbet, şehvet suretinde zahir olur. Kebale i İrm'in da böyledir. Şehvet olarak zahir olur. Temale i İlgin insanlarda aşk, şehvet olarak zahir olur. Zira aşkı bir şaraba benzetirsek, haddi kaba koyarsak, o kabın şeklini aldığı gibi, aşk da kime teveccüh ederse, o zatın olumuna göre renk alır. Aile arasındaki aşklar, Şehvani aşklar onlar kutsaldır ve mukaddestir. Zira idame-i beşeriyet için lazımdır. Sonra bir müddet sonra bu aşk şehvaniyetten başka derece aşıklara tahvil olunur.